Çocuk Bahçesi. Başsız At 4. Bölüm. Yazan Paul Bernat, radyoya uygulayan Musa Aydoğan oldu. Yöneten Osman Korat, efekt Mehmet Turpult. Sanatçılar, Anlatan Işıl Poyraz, Gabi, Nezih Alatar, Fernan, Tolga Gariboğlu, Tata Toprak Sergen, Marion, Arzu Balkan, Bonbon, Simge Selçuk, Bayduen Aykut Sözeri, Bayan Duen Bürol Uzun Yayla, Sine, Kaya Akarsu, Lami, Serhat Nalbantoğlu, Peko, Volkan Özgömeç. Küçük bir kasabanın kenar mahallesinde oturan çocukların tek eğlencesidir başsız Üstüne binip yokuş aşağı gitmenin sevincine doyum olmaz. Ama bir gün çocuklardan biri kaza yapar. Atın sahibi olan Fernand onu eve götürür, bahçeye bırakır. Arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıkar. Çocuklar henüz sebebini anlayamadıkları garip olaylarla karşılaşırlar. Müfettiş sine o bölgede bazı adamların peşine düşer. Bunu gören işportacı Rublo tezgahını bırakır kaçar. Dönüşte onu başsız atı çalarken yakalarlar. Çocuklar Rublo'ya engel olurlar. Marion köpeklerini çağırır. Rublo kaçmak zorunda kalır. Fernan'ın babası Bay Duen başsız atı tamire götürür. Ertesi gün tanımadıkları bir adam değerinin çok üstünde bir fiyatla çocuklardan atı satın almak ister. Ama onlar kabul etmezler. Çocuklar birkaç gün sonra sevimli oyuncaklarına yeniden kavuşurlar. Fakat Rublo ile arkadaşları yine gelirler. Başsız ata karşılık her birine pahalı oyuncaklar alacaklarını, ayrıca para vereceklerini de söylerler. Çocuklar kabul etmeyince zorla almaya yeltenirler. Fakat adamlar büyük bir dirençle karşılaşırlar. Devreye Mario'nun köpekleri de girince yine kaçmak zorunda kalırlar. Fernan olayı ailesine anlatır. Ama pek ciddiye almazlar onu. Abarttığını sanırlar. Annem yatınca atı içeri aldım. Fakat sabah bunu fark edince çok kızdı. Bana inanmıyorlar Gabi. Koca adamlar o hurda yığınlı, ne yapacaklar diye alay ediyorlar. Atı içeri koymak için yalan uydurduğumu sanıyorlar. Ee, haksız da değiller Fernan. <gülüyor> Bizimkilere söyledim onlar da inanmadılar. Tıpkı sizinkiler gibi düşünüyorlar. Gözlerimle görmesem ben de inanmazdım. Hala aklım almıyor. Bu oyuncak bizim için değerli olabilir ama onların ne işine yarar ki? Bu işte bir gariplik var bence. Biz olayı biraz abartıyoruz diyeceğim ama eğer öyle olsaydı adamlar peşimizi bırakırlardı. Dikkatinizi çekerim bugün hiç görülmediler. Belki aradıkları başka şeydi. Onu bizim atla karıştırdılar. Nerede kaldı bunlar? Sıkma canını Fernan. Bu akşam atı bize götürürüz. Benim odamda boş yer var. Gece bizde kalır. Epey geciktiler. Şimdiye kadar dönmeleri gerekirdi. <gülüyor> e, şu Juan'ı bilmez misin? Yokuş aşağı her on metrede bir fren yapar. <gülüyor> Eskiden böyle değildi. İki kez üst üste duvara toslayıp yıldızları sayınca gözü korktu. <gülüyor> evet bizden utanmasa düz yolda bile fren yapacak. Aa, a -a. Köşede bombon da gözükmüyor. Gözce o değil miydi? Oh, hadi çabuk ol biraz diye şu anda kavga ediyordur sanırım şu an. Birazdan gelirler. Ee, sıra kimdeyse hazırlansın hadi. Bendeydi ama... Sıranı yine bombona mı vereceksin yoksa? <gülüyor> evet biliyorsunuz önceden bir anlaşma yaptık onunla. Aa, ben bir kereye mahsus sanıyordum. Bombon da çok olmaya başladı. İçinizde en küçük benim diye her istediğini yaptıracağını sanıyor. <gülüyor> Bombonla kavga etmektense sıramı vermeye razıyım ben? <gülüyor> Anlaşılan senin gözünü iyi korkutmuş o. Ne oldu babam? Şu an yine bir kaza mı yaptı yoksa? <gülüyor> o adamları atıç Ne? Evet, ciddi evet, koşun olamazsın. arkadaşlar. Çabuk koşun. koşun. Hadi. Aynı adamlardı baba. Ama bu kez dört kişiydiler. Biz de çok kalabalıktık. Yollarını kesip etraflarını kuşattık. Epey bir kavga oldu. Bizden kurtulamayacaklarını anlayınca içlerinden biri bize bıçak çekti. Ne? Ne? Bıçak mı çekti? Evet. Haydut herifler. Utanmadılar mı küçücük çocuklara bıçak çekmeye? Onlar çok kötü insanlar duyan amca. Az daha gabi yaralayacaklardı. Evet baba. Ama son anda Mario'nun köpekleri imdadımıza yetişti. Bir görecektiniz gülmekten karnınız ağrırdı. Köpeklere beş dakika bile dayanamadılar. Her biri bir yana kaçtı Canlarını zor kurtardılar <gülüyor> Sezar rublonun ceketini yırttı Birinin pantolonunun paçası filsin ağzında kaldı <gülüyor> Bir palyaçodan bile komiktiler Atımızı kurtardık ellerinden ah, Marion kızım Annen senin köpeklere düşkünlüğünden Hep yakınır dururdu Olanları duyunca eminim övünmüştür seninle Of şu olanlara bakın Fernan anlatıyordu da biz onu ciddiye almıyorduk Tanrı korusun ya size bir şey yapsaydılar Evet şimdi anlaşılıyor her şey Ciddi bir durumla karşı karşıyayız Fakat yine de bir türlü aklım ermiyor Bu işi başka mahallenin çocukları yapsalar anlardım Hepsi de koskoca adamlar Bu atta ne var peki? Hı? Somaltın değil ki at tarafı demir ve tahta yığınından başka bir şey değil Bilemeyiz ki Belki bizim bilmediğimiz Ama onların bildiği bir özelliği vardır En iyisi polise haber vermek Ne düşünüyorum biliyor musun Lemi? Biz çok şanssız polisleriz. Şu bize gelen olaylara bak bir kez. Bir parça peynirini aşırdılar diye dükkanını gözetim altında tutmamızı isteyen bir bakkal. Kanaryasını komşusunun kedisi yedi diye... ...göz yaşlarıyla bize başvuran yaşlı bir kadın. Biraz abartıyorsun canım. Arada bir gazete başlıklarına geçen olaylar da geliyor. Kırk yılda bir. Yine de çoğu sudan olaylar. İyi ama e, bak... Aması ne? İşte sana kanıtı. Geçen akşam istasyonun orada yakaladığım malar denen adam ne oldu? Biz daha onun Lüvinye'de ne aradığını öğrenmeden... ...bu olayla bizim bölgemizi ilgilenecek diye... ...çekip alıverdiler elimizden. Bana da bu olaydan kalan şey... ...gözümde adamın vurduğu yerdeki çürük oldu. <gülüyor> İyi ya o da bir başarıdır adamı yakalamışsın. Kolay olmadı ama... ...saatlerce izlediğim halde son anda elimden kaçırdım. <gülüyor> Muhalleni çocuklar olmasaydı. Eee işte böyle... Benim gibi bu semtte on yıl polislik yaparsan anlarsın. Şöyle insanı terfi ettirecek büyük bir olayı çözümleyeceğim diye beklemek... ...piyangodan büyük ikramiye kazanmak gibi bir şey. Belli mi olur? Bakarsın bize de bir hayır, gün... Hayır hayır piyango bu başka bir şey değil. Olayları şöyle bir düşünsene. Öyle çok geriye gitmeye gerek de yok. Geçen hafta polise bildirilen üç büyük olayı hatırladın. Paris Ventimiglia Ekspresi'ndeki yüz milyon franklık soygun... Film yıldızı Franz Bennett'in çalınan zümrütleri ve Levy Bloch Bankası'ndan çalınan altınlar. Şimdi söyle sen hala bizim de bir gün bu ya da buna benzer bir olayla karşılaşıp çözümleyeceğimize inanıyor musun? Bilmem. Bilemezsin tabii. Çünkü imkansız denecek kadar zor. Kısaca bizim bölgede öyle büyük olaylar olmaz. Fena mı? Demek ki çok iyi bir semtte yaşıyorsun. ha? <gülüyor> sen işin gırgırındasın. Evet ama Paris'teki bütün polislerin bu üç olayın peşinde olması... ...bizim bu ıssız yerde hiçbir şey yapamayacağımız anlamına gelmez ki. Neyimiz şu yapabileceğimiz şey? Paris Ventimiglia Ekspresi'ndeki yüz milyonluk soygun... ...çağımızın en büyük olaylarındandı. Öyle kolay kolay sonuçlandırılamaz. Çünkü çok iyi planlanmış. Baksana, Express Çarşamba günü bizim istasyona geldiğinde 15 nöbetçi sarhoşlar gibi birbirlerinin üstüne serilmiş, kloroformun etkisiyle hala horul horul uyuyordu. Tamam işte, küçük de olsa elimizde bir ipucu var. Nasıl? Anlayamadım. Bak. Bu olay Paris-Ventimiglia Ekspresi Luviño istasyonundan geçerken olduğuna göre, evet. E bu istasyon bizim sorumluluk bölgemizde. Biliyorum ama para torbaları Dijon'la Paris arasında yok oldu. Bu iki yer arasında bir yığın istasyon var. Saman arasında iğne aramak gibi bir şey bu. Peki ya Franz Bennett'in zümrütleri? Ah Güldürme beni lan. O olayın üstünden aylar geçti. Üstelik bizden çok da uzaktaydı. Tamam tamam. Ama öyle de olsa zümrütler hala bulunamadı. Bu olay da trende oldu değil mi? İstasyonun bitişiğinde yığınla eski kulübe var. Buraları eğer... Hayır hayır çok iyi biliyorum ben. O çevrede öyle bir hırsız yok. Sen hiç eski püskü şapkasının altında bir film yıldızının mücevherlerini saklayan hurdacı braşı düşünebiliyor musun? <gülüyor> Küçük çapta bir hırsızlık değil ki bu. Bilinmez ki. Soygunlarda çalınan şeyler çoğunlukla hiç umulmadık yerlerden çıkar. Ve çoğu kez de aynı sebeple soyguncular ya çaldıklarını paylaşamazlar ya da ayrılırken bozuşurlar ve birbirlerine girerler. Kısaca ilginç şeylerle karşılaşır sen değil mi? Dışarıda bir adam var müfettişim. Sizinle görüşmek istiyor. Benimle mi? Hangi konuda? Evet sizin meşgul olduğunuzu söyledim. Ama ısrar etti. Son günlerde tanımadığı bazı adamların oğlunun oyuncağını çalmaya yeltendiklerini söylüyor. Nasıl bir oyuncakmış bu? Sormadın mı? Altın mı, gümüş mü? Yoksa daha değerli bir şey mi? Hayır. Tahtadan yapılma hurda bir atmış. Hurda bir at mı? Evet efendim. Dememiş miydim ben? Al işte, kedi kanaryayı kaptı gibi bir olay daha. Peki, içeri al peko. Anlattıklarım müfettiş Sine'nin biraz ilgisini çekti. Ama üstünde çok durmadı. Bu kadar büyütecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Seyrek de olsa bu tür olaylarla çok karşılaşıyoruz... ...o adamlar akıl hastası da olabilirler dedi. Baba bunlar deli değil. Biliyorum oğlum biliyorum. Ayrıca tahta atı tepeden tırnağı iyice incelememizi... ...dikkat çekecek herhangi bir yazı ya da işaret bulursak... ...haber vermemizi söyledi. Saatlerdir bakmadık kurcalamadık yerini bırakmadım. Ama hiç de öyle bir şeye rastlamadım. Neden inanmıyorlar bizi anlamıyor. Kaygılanma oğlum. Yine de not aldılar. Ha, bu ara işleri başlarından aşkınmış. En kısa sürede bu konuyla ilgileneceklerini söylediler. <gülüyor> Siz hiç korkmadan oyununuza devam edin. Göreceksiniz hiçbir şey olmayacak artık. Yalnız e, olsa bile sakın kendi başınıza bir iş yapmaya kalkışmayın. Tehlikeli olabilir. Hemen bize haber verin. Peki. Ayrıca bu akşam hurdacı Blaşla da görüşeceğim. Atı ondan almıştım. Belki bize aydınlatacak bir bilgi verebilir. <gülüyor> Dışarıda arkadaşlarım seni bekliyorlar Geliyorum anne Hadi onları bekletme oğlum Hiçbir şeyden korkmadan eğlenmenize bakın Ama söylediklerimi de unutmayın <gülüyor> Peki baba Başsız At'ın dördüncü bölümünü sunduk.